Alçık Radyo Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü Merhabalar bir Yeşil Dalga programında daha bu haftada sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Elif Sezginer Erverin. Ee, bu hafta e, bir de konuğumuz olacak. Yalnız konuğumuza telefonla bağlanacağız. E, kendisi Türk Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi'nden Abdullah Öğünç. E, kendisiyle birlikte birazdan iyi haber kötü haberi bitirdikten sonra... ...bu Hatay'daki dağ ceylanlarının yani gazelle gazellaların... ...yaşam alanına kurulması planlanan çimento fabrikası üzerine konuşacağız... Ama ona geçmeden önce bir haftanın iyi haber kötü haberlerini her hafta olduğu gibi tekrar sizlerle paylaşalım. Evet bir uzaklardan bir yakından benzer bir haber paylaşalım. Ee... Çin'in başkenti Pekin'de e, kirli hava e, alarmı turuncu seviyesine yükseltilmiş ve Pekinlilerin dışarıya maske e, takarak çıktıkları ifade ediliyor ve son zamanların en yüksek seviyesi olduğu belirtiliyor ve kirlilik o kadar tehlikeli boyutta ki hani e, şeyde şehirde kentteki işletmelerin birçok işletmenin faaliyetine ara verilmiş ve ciddi sağlık sorunları yaşanmış hastanelere başvurular varmış. Bir benzer sorun da e, Antalya Kepez bölgesinden e, ülkemizden bir haber var hava kirliliğinin e, hava kirliliği değerlerin en üst seviyelere ulaştığı ve kente de yine nefes almanın zorlaştığı bildiriliyor ve e, konunun uzmanlarına göre bu son yıllarda artan kirliliğin e, ana nedeni kentte ısıl değeri düşük kalitesiz kömür kullanılması yani yine kömür yine kömür kömür ve hani güneş enerjisinden faydalanma e, kapasitesi olan böyle bir e, kentten özellikle bizim turizm başkentimiz kabul edilecek bir yerden evet. böylesi bir haber çok üzücü hemen güneş demişken e, onu da bir, bir cümleyle özetleyelim Avustralya'nın Dün bir rapor yayınlandı. Avustralyalı sivil toplum kuruluşlarının ortak yayınladıkları bir rapordu bu. Bu rapor e, Avustralya'nın aslında e, yurt dışına kömür satan ve enerjisinin büyük bir kısmını kömürden elde eden Avustralya'nın e, %100 yenilenebilir enerjiye geçişinin mümkün olduğunu gösteriyordu. Bu bir hayli uluslararası arenada e, olay yarattı. Onu da hazır kömür demişken araya sıkıştıralım ve e, haftanın haberleriyle devam edelim. E, bir ikinci haberimizde... E, Britanya'daki yani İngiltere'deki makine mühendisleri enstitüsünün yayınladığı bir rapora göre dünyada üretilen tüm gıdanın yüzde otuzuyla ellisi arasındaki kısmı henüz sofraya gelemeden çöpe atılıyor. Bu ortalama yani bizim yemeden doğrudan atığa gönderdiğimiz gıda miktarı yılda iki milyar tonu buluyor. Dolayısıyla hani bu da bir başka tüketme çılgınlığımızın sürdürülebilir olmadığını gösteren bir başka konu. Galiba şeklini beğenmedikleri için toplanmayan, tarlada kalan ürünler bile olduğunu okumuştum ben. hani Gelmeme sebeplerinden bir tanesi hani bunun şekli, bu elmanın şekli güzel değil, bu büyüklükte de değil. Yani ey elma standartlara uymadın toplamıyorum seni <gülüyor> evet. gibi bir... Yani İngiltere'de en azından üretilen sebzelerin %30'u e, satıcıların dediğin gibi fiziksel görünüş standartlarına uymadığı için toprakta bırakılıyor. Bir de bu hiç tüketmeyeceğimiz gıdaları üretmek için de yıllık 550 milyar metreküp su kullanıyoruz. Dolayısıyla bu hem gıda hem de su açısından bizim delicesine tüketimimizin bir başka unsuru. Bir de güzel haber verelim. Böyle kötü haberler verdik. Evet. Bu hep haber Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan geliyor. 2010 yılında elektronik ve elektrik ürünlerde atıkların geri dönüşüm uygulaması başlatılıyormuş ve Haziran ayında yürürlüğe girecek bir atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe göre firmalar sattıkları ürünlerin yarısı kadar eski ürünü toplamak zorunda kalacak ki bu önemli bir önemli evet. bir konu. Evet. Yani atık dönüşümü özellikle teknolojik atıkların ee, ...ne olduğunu bilmiyoruz biz. Dolayısıyla hem bunların kontrolü hem de geri dönüşüm açısından çok önemli bir unsur. Şimdi e, birazdan Türk Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi'nden Abdullah önce bağlanacağız. Kendisini çok bekletmek istemiyoruz çünkü kendisi Hatay sınırında zaten. E, Hatay'daki dağ ceylanlarının yaşam alanında. Ama ona geçmeden önce tam, tam da konuyla ilgili bir şarkı dinleyelim istedik. E, Rem Kalani'den... Spr sprinting gazel yani koşan ceylan şarkısını dinleyeceğiz. arkasından Abdullah Bey ile hata dağ ceylanlarının son 230 tane Türkiye'de bulunan bireyin e, yaşam alanı onların biyolojik çeşitliliğinin koruma mücadelesini ve bölgeye yapılması planlanan çimento fabrikasını konuşacağız. <gülüyor> دامعة من عيني هور وأنا على فرقة باكي وأنا على فرقة لبكي بين الناس مع التحكي وأنا على فرقة لبكي وبين الناس مع التحكي حرمت لعب التبكي سابقت ثيابي وحدت وسابقت ثيابي بالنيل عغزة للراحش في سابوا من فرع الطاويل دورت مثل ملق Evet Rem Kalani'den Sprinting Gazel yani Koşan Ceylan'ı dinledik. Şimdi telefonla attığımızda Abdullah Bey var. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Ee, siz zaten o bölgedesiniz, Hatay'da e, dağ ceylanlarının yaşadığı bölgede, Suriye sınırına o sıfır noktasındasınız. Teşekkür ederiz bizim doğru, için de doğru, şan, <gülüyor> telefonun şan. çekmediği doğru. noktadan ayrılıp telefonun çekebildiği bir noktaya geldiniz. <gülüyor> Sağ olun, evet. Ee, bir size öncelikle o bölgedeki yani Hatay dağ ceylanlarının e, önemini sormak istiyoruz. Yani o bölgede e, Türkiye'deki memeli listesine en son eklenen. E, tür Hatay Dağ Ceylanları ve çok dar bir bölgede yaşıyorlar. Biraz evet. e, onlar hakkında bilgi almak istiyoruz. Bir yandan da sizin oradaki biyoçeşitliği koruma projeniz ve e, bu Gazella Gazella dediğimiz dağ ceylanlarını koruma projenizle ilgili bir öncelikle onunla ilgili bilgi almak istiyoruz. Anladım. Ee, öncelikle şu an radyolar başında biz dinleyen evet, herkese iyi günler biliyorum. Ee, Hatay Dağ Ceylanı Binlerce yıldır bu bölgede, yani Hatay'ın Kırkan ilçesine bağlı, Suriye sınırına 0 noktada. Burada yaklaşık 15 kilometrelik bir alanda yayılış göstermekteler. Binlerce yıldır bu bölgede yaşıyor olduğunu söyledim. Çünkü 2000 önce yapılmış mozaiklere figür olduklarını biliyoruz. Bilimsel olarak ilk tespitleri 2008 yılında Yapıldı. Bu bağlamda da yönetim kurulu üyesi doçent Doktor Yaşar Ergün var Mustafa Hı -hı. Kemal Üniversitesi'nde. Ee, onunla birlikte ceylanlara ait dışkı ve doku örneklerini ilgili üniversitelerindeki bilim adamlarıyla paylaştık. Neticesinde de e, gazelle gazella türü atay, e, daha ceylan oldu anlaşıldı. Hı -hı. Sizin oradaki koruma projeniz de yani bir yandan bizim bildiğimiz kadarıyla Doğal Hayatı yaşama, doğal hayatı Koruma Derneği ile beraber yürüttüğünüz, WWF Türkiye'yi desteğiyle evet. yürüttüğünüz bir proje var. Ondan da Doğru. kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi bu proje WWF yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Temsilciliği yaklaşık 10-12 ay önce ülkemizdeki temsilcilik toplum örgütlerine bir RIBE çağrısında bulundu ülkemizin zengin doğal mirasının gelecek nesillere aktarılması konulu. Bu bağlamda dernek olarak Hatay Dağ Ceylanları'nın yaşam ortamlarını iyileştirmesi ve ilişkilerin azaltılması isimli bir proje çalışmasıyla başvuruda bulunduk. Kabul oldu. Yaklaşık 10 aydır da proje faaliyetlerine devam ediyor. Şu an gitme noktasında son bir gözlem evimiz kaldı. Bu anda inşası birkaç gün içerisinde bitiyor. E, tabii bu projede ilk olarak niye amaçladık biz? E, sınır bölgesindeki ilkokul e, çağındaki öğrencilere eğitim e, verdik. Bu eğitim esnasında bir takım okul çantaları, ceylanlı bolu bunları hediye ettik öğrencilere. Öğrencilere yine e, doğal sevgisini aşılamak için e, bu bölgede ceylan gözlem etkinlikleri düzenledik. Birebir gösterdik ki yerinde. Onun haricinde e, ceylanların bilinirliklerine aktarılması yönünde şehrin bazı muhtelif noktalarına billboardlar koyduk. E, bir başka en önemli nokta ise ceylanların özellikle yaz aylarında en büyük sorunlarından biri olan su sorununun çözülmesi için e, doğal yaşam alanlarında yine doğal beyzajı uygun. Biz Ceylan Pınarı ismini verdik onlara yani su yalakları yaptırdık şu an için bunlar yaptık bu bölgede. Peki çimento fabrikası daha doğrusu da çim anladığım kadarıyla çimento hamletesi üretecek bir kalker kaynağı olarak kullanılmak isteniyor evet, bu bölge evet. ve o kadar da dar bir alan ki yani bu kadar Gerçekten. güzel canlıların yaşadığı bir küçücük bir alan dışında başka bir yer bulamadım bu insanlar <gülüyor> demek istiyorum. Yani bizim de zaten Uygulamak istediğimiz nokta o Yani bu çimento fabrikasının kurulması ilk olarak 2010 Eylül ayında e, Ortaya çıktı Bununla ilgili ilgili firma e, İncirli Köyü'nde Yani ceylanların Sıkça görüldüğü bir şey köy, İncirli Köyü Buradaki bir chat toplantısında Öğrendik bu durumu Tabi chat toplantısından sonra biz Konunun önemini anlatan e, Bir takım direkçiler hazırladık Bu direkçilerimizi Orman o dönem Çevre Orman e, Bakanlığıydı. Şu an Orman Su İşleri Bakanlığı oldu. E, i̇lgili kurumlarla paylaştık. Buna istinaden eee bilir kişi geldi üniversitelerden. Yapılan tespitler sonucunda da e, çimento fabrikasının e, izin çıkmamıştı dönem. Evet. Fakat e, bir 20 gün kadar önce söz konusu madenci firma yeni bir girişim başlatmış. E, i̇lla da e, koymak istiyor fabrikayı bu civarı. Tekrardan e, bir takım dilekçeler hazırladık. E, direkçe etkinliğimiz büyük e, ilgi duydu Türkiye çapında sağ olsun herkes katılım gösterdi. İstinaden e, yeni bir bilirkişi gelecek şu an. E, artık ilk hazırlanan rapordan farklı bir rapor çıkacağını sanmıyoruz. Çünkü bu ceylanlar harbiden ülkemiz Menevamlar listesinden son eklenen bir tür. Dünyada sınırlı sayıda var ve ülkemizde bilinen yaşadığı tek bu. E, sayıları da şu an 230 civarında en son Milli Parklar tarafından yapılan envanter çalışmasında e, böyle bir sayı ortaya çıktı. hemen dünyada kaç tane var toplamda? Siz e Dünyada evet tahmini 1000 civarında olabilir. Yani şu an için bilinen bir tek İsrail'de yaşadığı söyleniyor. Yani toplam e, top, dünyadaki eee yani dünyadaki bu gazelle-gazelle türündeki hayvanların neredeyse dörtte biri Türkiye'de bulunuyor ve evet, yani sadece evet. bu 12 kilometrelik boyundaki alanda bulunuyor. Evet yani evet. normalde doğu batı doğrultusunda bir 4,5 kilometre en ve kuzey güney olarak baktığımızda da bir 15 kilometrelik alan yani tahmini bir 6000 hektarlık bir alanda yayılış gösteriyor bunlar. Ben bir şey eklemek istiyorum Abdullah Bey. Şimdi sizin yerelde bu Hatay'ın daha ceylanlarına sahip çıkmanız çok önemli. Çünkü şimdi bir kere geri püskürtmüşsünüz. Tekrar gelmişler ve emin olun bunları püskürttüğünüzde arkadan bunlar gitse bile devamı gelip tekrar tekrar e, deneyecekler. E, hani sürekli her konuda mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının başına gelen bir şey. Tam bitiriyorsunuz. Tekrar evet. bir chat raporu oluyorlar. Başka evet, bir şey yapıyorlar. Evet, evet, evet. E, siz e, lütfen denemekten vazgeçmeyin. <gülüyor> Ama ama şeyi yani, merak yani, ediyorum. Ee, yerelde hani size sizin bu girişimimize destek nasıldır? Hani Hataylılar bu işe e, dağ ceylanlarına karşı e, duyarlı mı? Gerçekten hani dağ ceylanlarına gidip gözleriyle görme imkanı sağlamışsınız ki biz de görmek isteriz. Ee, i̇nşallah o şansla sahip bekleriz, oluruz. E, nasıl yereldeki tepkiler, destekler? Yani tabii şimdi ilk etapta baktığımız zaman e, söz konusu fabrikanızın kurulacağı bölge ee, bu bölgede yaşayan insanların bir çoğu Yani gelirdi. Yani çimento fabrikasına kurtuluş gözüyle bakıyordu ki yetkililer yani film yetkilileri e, halkı yalan yanlış bir yanlarla kandırmışlar. İşte yüksek e, mevlada maaş vereceklerine dair binlerce kişiye iş, iş istihdamlı sağlayacaklarını beyan etmişler. Fakat biz bunun doğru olmadığını e, anlattık, artılarını eksilerini ortalığa koyduk. Ülkemizin değişik yerlerinde bunun yaşanmış örnekleri var. İşte sunumlar hazırladık, bunları izlettik. Ceylanların önemini anlattık. Bunların öncelikle işte dediğim gibi bu çimento fabrikasının etki alanında dört tane köy, var. köy vardı. Birebir görüşmeler yaptık. Bunları ikna ettikten sonra il genelindeki diğer sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri. Ee, yani bunların hepsi ilk etapta çimento fabrikasına karşı olmadığımızı anlattık biz. Zaten ya, hayatımızın her alanında çimento var e, şu son zamanlarda. E, e, seçilen yerin yani, hı -hı, seçilen yerin yanlışlığını anlattık. Daha sonra bunlar da ettik Yani şu an e, Hatay genelinde sivil toplum örgütleri olsun, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, diğer kamu müdürlükleri, Evet. Hepsinin desteği bizimle yani. Bilmiyorum şu aşamadan sonra e, onay verileceğini sanmıyorum ben bu Çanakkale dosyasına. Evet, e, aslında Hatay'ın ciddi çevresel sorunları var. Sadece dağ çeylanları değil, oradaki Amık Gölü'nün kurutulmasından tutun işte o samanda sahillerindeki kum tepeleri evet, e, sizin de dile getirdiniz. Evet. O evet, kadar e, çok şey çok zengin bir yer her açıdan, turizm açısından, tarihi, kültür yani nedir bu Hatay'ın hali diye gerçekten <gülüyor> e, gerçekten tüm... yani Hatay gerçekten öyle e, resmen bir doğal hayat bahçesi diyebiliriz doğal cennet diyebiliriz yani bir bakıma baktığımız zaman biz e, bir zamanlar dünyanın beş biri olan Amik Gölü'nden birini bilinçli olarak kurutmuşuz onun yanı sıra Amanos doğaları tam bir doğal hayat bahçesi, binlerce canlı türü var, endemik bitki türleri oldukça gönlü. Buralarda her sorunlar var, onların çözümüne yönelik bir imkanlarımız doğrultusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz biz. İşte Amik Gölü'nü kaybettik, ne yapabiliriz? Çok şükür bugün Amik Gölü'nden geriye kalan bir gölbaşı gölümüz var. Onun korunmasına yönelik, alanın genişletilmesine yönelik, yani Amik Gölü'nün işleyen bir modelinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlerimiz var. Yine ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde olarak. Onda da iyi yoldayız. İnşallah Amik Gölü'nün bir modelini e, Kırkan'da bulunan yine Gölbaşı Gölü'nde oluşturabiliriz ki, Amik Gölü'nün e, kurutulması sonucu yok olan kıtalar, rasyoneme sahip surak alan ekosistemine, ee, yine Amik Gölü'nün bir karı falan, gölbaşı Gölü'nde oluşturma şansına sayılır şu günlerde. Evet, söyledikleriniz çok önemli Abdullah Bey. Yani bir yandan dediğiniz gibi Hatay özelindeki ekosistem... Çeşitliliğine bağlı olarak yine o bölgedeki birçok da ekosistem sorunu var. Yani Amikgöl'ün evet, kurutulması, evet. dağ ceylanlarının e, yaşam alanına e, çimento fabrikası kurulması gibi. E, biz vaktimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. E, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir e, change.org internet sitesi üzerinden bir imza kampanyanız vardı. Evet. E, yine bu Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanına yapılacak çimento fabrikası ile ilgili. E, onunla dinleyicilerimiz change.org. ...internet adresinden e, hala imza verebiliyorlar bildiğim kadarıyla. Doğru. E, sizin de bu, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa... Bu dilekçe kampanyamız gerçekten etkili oldu. E, katılım gösteren tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Bütün e, Türkiye genelindeki tüm kurumların dikkatini bu konuya çektiği başardık şu an. E, dediğim gibi şu aşamadan sonra onay çıkacağını zannetmiyorum ben. Çünkü dünyanın neresinden gelirse gelsin bir bilim adamı. Çünkü söz konusu şirket yetkilileri ilk hazırlanan rapora itiraz etmişlerdi. Şu an gelecek olan bilim eğitimden de farklı bir yönde bir e, rapor beklemiyoruz biz. Kendi evet. özgür bir, bir, bir ifade iradesiyle e, rapor hazırlayan her akademisyen bilim insanımız e, bu gerçeği göz ardı edemeyecektir yani. Evet. Ee, yani Umarız dediğiniz gibi olur ve e, yani, um <gülüyor> <gülüyor> evet, Umarız o bölgedeki yani işte bundan sonraki aşamada bu bölgeye bir statü kazandırılması lazım artık artık bir yaban hayat koruma geliştirme sahası ilan edilirse ki şu an bir Çimento fabrikası gündemde dediğim gibi yani başka tehditler de ortaya çıkabilecektik i̇şte taş veya başka bir, bir tarafından e, bu sorunların önüne de geçmemizin tek yolu bir an önce bu bölgeye, dediğim gibi o kadar geniş bir alan da değil zaten. Hı hı. 6 bin et, e, bir alan. Hı hı. Ee, bir statü kazandırılması lazım. yani Bundan sonraki faaliyetlerimizi de bu yönde e, devam ettireceğiz. Zaten e, Milli Parklar tarafından bu bölgeye bir tane e, üretim istasyonu kurulacak Ceylanlar için. Ee, gerekli çalışmaları başlattı onlarda. Onlar da ilgili, onlar da duyarlı. E, iyi günler e, bizi bekliyor diyebilirim sonuç olarak. Çok çok sevindirici bu söyledikleriniz. Umarız e, en kısa sürede orası bir e, kurma alanı olarak ilan edilir. İnşallah. Temellerimiz bu yönde. Çok teşekkürler Abdullah Bey programımıza katıldığınız için e, size kolay kolay gelsin. Siz şu Doğru. an zaten Doğru. inşallah yolunu düşse dediğim gibi burası e, Hatay'da zaten birçok bölgeye billboard koyduk, yön tabelaları koyduk. Bu bölgeye gelen doğal severler bu yön tabelalarını takip ettiği takdirde bize bile gerek duymadan direkt ceylanlar gözlemleyecekleri gözlem evine kadar götürecek kendilerini. Yani orada bir yarım saat beklemeyle oturmayla ceylanları görebilecekler. Tabi bir ceylanı görmeyecekler. Ceylanlara bağlı koruma çalışmaları başladıktan sonra bu bölgede diğer yabanın türlerinde de büyük bir artış oldu. Bunlarla da karşılaşabilirler. Çok çok çok e, evet, çok, bunlar, evet. çok teşekkür ederiz Abdullah Bey. Ben Umarız en ederim. kısa sürede biz de gelip o bölgeyi e, görme i̇nşallah, fırsatı buluruz. İnşallah mutlu mutlu oluruz tabii Sizler de misafir etmekten ve diğer tüm e, doğaselden arkadaşlarımızı. Teşekkürler. İyi. Evet e, program bir programımızın daha sonuna geldik aslında Abdullah Bey'den güzel en azından umuda dair şeyler dinledik. E, o bölgedeki dağ ceylanlarının ee, yaşam alanlarının korunması amacıyla hem yürütülen çalışmaları dinledik hem de o bölgede çimento fabrikasına karşı e, sürdürülen mücadeleyi dinledik. Umarız kendisinin dediği gibi hani e, aklı selim her bilim insanı o bölgenin korunması gerektiği yönünde bir yeni e, bilirkişi raporu hazırlar ve o bölge en kısa sürede korunan alan ilan edilir. Ee, evet. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.